Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah nasip olsa konu okuman önemi, usulü nedir bunlar? Allah-u Teala büyürüyor bizlere Kuran-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresi. Ondan sonra ikinci suya Kuran-ı Kerim'de Bakar suresi başlıyor. İşte Bakara suresinin başlarında Allah tarafı da şöyle buyuruyor İsteyniz bismillah Elif la mim Bunlara hurf-u mukatta deniyor yani kesik harfde deniyor bunların tam anlamı bilinmiyor bunu Allah'tan peygamberimize bir şifre bunlar ve Mevlam devamla buyuruyor فَالِكَ الْكِتَابُ İşte şu kitap, yani Kuran-ı Kerim, la رَيْبِ fihi Onda kesin olarak bir reyb, yani şek, şüphe kuşu yoktur. Yani, Kuran-ı Kerim, Allah tarafından gelmiştir, Allah kelamıdır, son ilahi kitaptır, insanlara Mevlamızın son mesajıdır. Lil Ve Kur'an-ı Kerim müttekiler için de hidayettir. Hidayet doğru yola erişmek, o yolda yürümek, o yolda bulunmak. Burada lil müttekine geliyor. Ancak müttakiler için yani eli tekva tekva sahibi için ve kerim hidayettir. Burada. Peki bu müttekiler yani tekvah sahipleri Allah'tan korkanlar bunların ne gibi özelliği var? Bize burada öyle bunların üç özelini bildiriyor burada. Ellediğine işte o müttekil olanlar <gülüyor> minune bil gaybi. Bunlar gaybi olarak inanır, iman ederler. Gaybi yani görmeden, ahireti görmeden, mahşeri görmeden, melekleri görmeden, cenneti cennemi görmeden iman ederler. Tabi buradaki iman inanma meselesi gaybi yani görmeden anlamına geliyor. O günlerde gelmeden anlamına geliyor. Tabi bunların mevlam dünyada bir örneği mevlâ veriyor bunları. Ve salate ve bunlar namazlarında güzelce, doz duruca kılarlar. Önce tabi iman gerekiyor. Allah'a iman cılış alıyor. İmanın diğer rükünlerine ilkelerine iman gerekiyor. Yani dil ile bunları kişi söylerken kalbi de bunu onaylayacak, tasdik edecek. Ondan sonra tabi yalnız inandım demek de yeterli olmuyor. Sonra yaşama gerekiyor. Yüce Mevlamıza kulluk yapma gerekiyor. Bu da iki türlü oluyor. Biri bedensel diğeri de Mali açıdan oluyor. İşte önce Mevlam buyuruyor, bundan namazlarında güzelce, dosturucu kılarlar. Buradaki ikame, yani müküm olarak, öyle başına sağma değil, özlene özene, benimseye benimseye, Allah huzurunda kullu göreni yaparlar. Ve bir de Melan burada bizlere mali İbadet'i bildiriyor. Ve mimma rızak nahum yün fükur mevla buyuruyor. Ve mimma mimma burada min ile ma birleşiyor. Buradaki min, min tebziye. Arapçada min den, dan anlamına gelebiliyor. Fakat çok farklı anlamlara geliyor. Mesela mini itidaiye, mini beyaniye Min tebi gibi. Buradaki min tebi yani bazı bir kısmı anlamına geliyor. Minma ma da ismi mevsül. Rızık nahiyüm onlara verilen rızıktan melab yürüyor. Bir kısmını da infak ederler melab yürüyor. İşte demek ki konekerim hidayettir. Özellikle müttekil ihlayettir. Müttekiler de önce iman ederler. Evet bugün gözüyle kişi görmüyor mahşeri. İnsan bugün gözüyle görmüyor. Ama tabi kişi bunları düşününce, tefekkür edince, şu kulete bakınca gerçi de bunlar açıkça belli şeyler bunlar. Yine Allah-u Teala buyuruyor bizlere İsra Suresi ayet 9'da. Es-i Sezebillah, Bismillah. İnne hazel Kur'an'e. İşte bu Kur'an-ı Kerim Mevla buyuruyor. Kur'an-ı Kerim Yehdi hidayet eder. Yani kişiyi hidayete ulaştırır. Lillet-i en doğru yola en sağlam yola insanı konekerim ulaştırır. Kimleri tabi mütteki olanları konekereme tabi olanları konekerimi okuyup konekerimi yaşayanları. Peki bir insan konekerime tabi olursa, Allah kelamı okursa, kişi bunu yaşarsa ne olacak? Ve yine Mevlam buyuruyor. Ve yübeşiril ve yübeşiril müminine ve kuran Kerim müminlere bir de müjde veriyor. E, gerçekte insanlar bir şey yapınca bir beklentili insanlarda. Aslında Allah yolunda olmaması bile lazım ama fakat insanlar bir beklenti vardır. Mesela namaz kılarsam ne olur? zekat verirsem ne olur gibi bekıntı vardır. İşte Mevla'nın biri ve yübeşirül mü'minine ve konekere mü'minlere müjde veriyor. Ellezine öyle mü'minler ki ye'amelü'ne salihâdi. Ameli salih işleyen mü'minlere konekere müjde veriyor onlara. Demek ki yalnız iman ettim demek de yeterli olmuyor. Mutlaka imanın gereği olan Kur'an'daki emirleri yaşamak. Ameli salih. Amel Allah yolunda bir iş yapmak işte. Namaz kılmak, oruç tutmak, malın zikatını vermek, konu kumak, Allah'ı zikretmek, Allah yolunda cihad etmek. Hep bunlar ameli. Bunların da salih. salih olması gerekiyor. Yani bilinçli ile olması gerekiyor. En lehum eciran kebira. İşte mevla biliyor, bunlar için ecir kebir var, ecir ücret, mükafat, ödül var. Kebiran büyük. Allah büyük diyor bunlara. Ne kadar büyük? Tabi onun mevlân bir Tabi cennet yani nimetleri var. Ayrıca Kur'an-ı Kerim müminlere şifa. Kur'an-ı Kerim müminlere şifa. Ruhlar, eğer Kur'an'ın nurundan yoksun kalırlarsa, yani Kur'ansız kalan bir kişi, o kişinin inancı, yaşantısı, Kur'an-ı Kerim dışından taşarsa, kişi, Allah korusuna nefsini tutsa olsa, şehvetinin, öfkesinin, benliğinin, onurunun, ihtirasının kişi kurbanı olsa, kişi çevresine mevlesine takılsa, hatta kişi İslam dışı ideolojilere sürüklense, bu kişinin ruhu hasta olur. O kişinin gönül alemi bunları kabullenemez. İşte Mevla buyuruyor, yine İslam suresi ayet 82'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ben'in nezili minel kur'ani Ben'in nezili minel kur'ani Kur'an'dan ayetleri, sureleri indiriyoruz Mevla buyuruyor. Buradaki tenzin yani tefil babından geliyor ki böyle ayet ayet parça parça Kur'an ayetlerini inzarı buyuruyoruz. indiriyoruz böyle buyuruyor. Mâ <hü> ve şifâün. Buradaki ma mesela çok Mâ'lar var. Mâ'i mastariye, Mâ'i nafiye, olumsuz. Mâ'i mevsul Buradaki Mâ'i mevsül. Yani elleti, eliz anlamına geliyor. ma ve şifâün. İşte bildiğimiz Kor'an-ı Kerim ayetlerinin bazıları da şifa ayetleri. Buradaki min mini tebzi anlamına göre, buradaki min, mini beyan anlamına göre, beyan minde olabiliyor. Ona göre de, Kuvanaki ayetlerinin hepsi şifadır ve rahmetin hepsi rahmettir. Kimler ama Lil mü'minine. Kim Allah'a iman eder, kim Kuvanaki iman ederse, Allah kitabı iman ederse, işte gerçek müminler için Kuran-ı Kerim şifadır, rahmettir. Bir örnekle bunu açıklamak gerekirse, şöyle bunu diyebiliriz. Hasta bir kimse oraya gidiyor, buraya gidiyor, derdine çare bulamıyor. Derken çok bu işin uzmanı bir doktora gidiyor. Doktor bunda ilgileniyor. Hatta doktora karşı çok merhameti müşfik davranıyor. Bunun hastalığının teşhislerini tam güzel koyuyor. Bunun nele bir reçete de veriyor. Ve buna bazı da tavsiyeleri de yazıyor. İşte şu ilaçları işte akşam sabah aç karnına, alacaksın bunları. Ayrıca işte e, sigarayı bırakacaksın alkoliye yaklaşmayacaksın. Işte şunu yapmayacaksın. Bunu yemeyeceksin. Şunu yapacaksın. Bunu not ediyor bunlarda şey. Ve doğrudan diyor hastasına işte diyor senin hastalığının şifası bu reçetede diyor. Yani hastalığının şifası bu reçetede diyor. Şimdi bu hasta olan kişi reçeteyi alsa benim şifam bu reçete diye. Reçeteyi öpse, başlığına koysa fayda eder mi? Etmez. Cibiyen taşısın, eder mi fayda? Yine etmez. Hatta o reçeteyi muska gibi katlayıp boynuna alsa fayda eder mi? Yine etmez. Ne yapması gerekiyor? Okuması gerekiyor en Nelerden sakınacak? Neyi yapacak? Ve ulaşırda alması gerekiyor. Onları yapması gerekiyor bunlara. Ancak o zaman ona şifa olsun. Yalnız okusa yine fayda vermez. Yani reçeteyi başlarına koysun, hadi vermez. Cebine taşsın hadi vermez. Mısı gibi boyna taksın, yine fayda vermez. Kuru kurya okusun ezberine şakır şakır takır taku bübür gibi yine fayda vermez. Ne gerekiyor? uygulamak gerekiyor. İşte benim sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'den bu şekilde bir kimse benim Kur'an-ı Kerim'e saygım var diyor, başına koyar. E cebinde üstten taşıyabilir. Hatta küçük bazı ayetleri boynumuzu gibi takabilir. Falesi olur mu? Olmaz sevgili kardeşlerim. Yine bir kişi papağan kuşu gibi bir teyp bantı gibi bir kişiye Kur'an-ı yalnız okusa, takırtı okusa, yaşamasa yine faydalanır mi Yine etmez ya. Ne diyor kuran Kerim Kerim? Hamur yani içki, haram, işte faiz haram, e, kumar haram, işte şu haram mesela günahlar sayıyor kuran Kerim. allah Teala sayıyor bize. Yine Mevlam işte namazını kıl, zikâtını ver, orucunu tut. Mevlam bunlara buyuruyor. E, hanımlar nasıl yiyecekler? Eki dahil nasıl olacak? Nasıl sakınacaklar? Allah bize bunları bildiriyor bunları. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i yalnız okumak da fayda vermiyor. ve ben işte mıskışı yazı, boyna tak, o da fayda vermiyor. Yani kişi şifa olmuyor ancak okunursa. Eğer bir kimse bu dediğimiz şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuyup, yaşayıp, uygulamazsa ne oluyor? Vela buyuruyor. Bela zalim illa hasara Zalimler ise vela yezidul zalimine illa hasara vela bakrı Yani zalim işte Kur'an-ı Kerim uygulamayan, yaşamayan, nefsine zulmeden, yani haramı işleyen, farzı terk eden, Bunlara Kur'an-ı Kerim ancak daha, bunların daha zararı görürler bunlara böyle. Yani bunlara Kur'an şifa olmaz bunlara böyle. Olmaz bunlara. E, günümüzdeki ortamda, hayat koşullarında Kur'an-ı Kerim'e sarılmazsak, onu okumazsak, onu sevmezsek, Kur'an'daki ilahi emirleri uygulamazsak, İnsanların işi zor. Yani gerçekten zor, insanların işi zor. Kıyamet bari bari geliyor kıyamet artık. Yani. Doğal dengeleri bozulmuş. Her gün bir tarafta bir doğal afet der böyle. Nedir doğal afet? Normal değil, gayrı doğal değil aslında böyle şey. Hava başı baş mu? Havadaki gazlar, atomlar başı boş gazlar, mu? Bir tek atom ister katı olsun demir gibi, taş toprağı gibi olsun ister gaz halinde olsun, ister sıvı halde olsun. Bir tek atom kesinlikle başıboş değil. Allah'ın koyduğu bir karnına kuralı tabi o da. Bir atom başka atom nasıl dönüşebilir, nasıl dönüşebilir, kimyasal birleşti nasıl olabilir? Hep Allah'ın koyduğu karnına tabi bu. İlahi kanla bağlı bunlar böyle şey. Atomun elektronları etrafına dönüyor, dönüyorlar böyle. Protonla eten dönüyorlar böyle şey. Niye kaçıp gitmiyorlar? E, Proton da elektrik yüklü, artı var çekiyor böyle Onda eksi var Allah'ın koyduğu kanunlar var böyle. Yani bir denge kanunu var. Bir atomda kaç tane Proton varsa oki elektron var. Ya Allah aşkına mütevazı. Hangisi bunlardan başı baş mı? Hangisi bundan tesadüf ki bunlardan berişe? Hadi girir başka başka baş Hangisi bunlardan başı berişe? Bugün sevgili kardeşlerim günümüzdeki hayat koşulları çok zor bunalım. Tabi suç yine bizde İsraf var israf berişe bilhassa eğitim masrafları eğitim masrafları yani aileleri yıkan e bu aile ailelere kaldıramıyorlar artık bunu. ama illa okutacağım oğlun kızımı e o, oğlun kızı namaz kılıyor mu? E ileride kılar kuru okuyor mu? E, oh, öğrenemiyor şu anda işte hele bir diplomas alsın bakayım Ya yani nice gençlere gidiyor Üniversite sınavına giderken ölen gençler trafik kazası oluyor. Neden ne oluyor böylece? Peki ne olacak bunların halleri? Nasıl o mezar gidecekler bunlar? İşte konak edmez sarılırsak, konak em yaşarsak emin olun strese gider, sinirsel gerilim gider, insandaki bunalım hepsi gider. Allah tevekkül olur kişi Rab'binin tanır. Alem başı bu değil değil mi teabbiler? Ya kişi belasını bulur. İnsan sabahtan kalkar, ezan namazı kılar kişi. Ya. Kişi sabah namazından kalkar, namazını kılar, İsa'dan kaçar. haram yapmaz. Zaten haramlar hep küfür işte hanımla bir para isteyip Ve Mevlamız buyuruyor yine Kur'an-ı Kerim hakkında Es-Selenebillah Vak'a ayet 77-79 arasında Es-Selenebillah İnnehu ile Kur'an-ı Kerim Mevla buyuruyor bakınız İnnehu ile işte o, Kerim olan Kur'an'dır. Allah katında mükerren, değerli, kadriji olan Hal kelam, Mevlamızın kelamı Mevla Allah'ın sözleri yani Odaki her kelime Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i. Arapça'yı iyi bilenler bunlar Kur'an-ı Kerim'in derin dahi bilirler. Tabi imanları derecesi insanlar yine değillerse. Mesela Kur'an-ı Kerim tefsirlerde, Arapça tefsirlerde Kur'an ayetleri vardır. Parantez içerisinde genelde Sonu açıklamaları vardır. Arapça olarak yeri, çok uzun vardır. Arada Peygamber Hadis-i Şerif'i koyarlar bunlar. Emin olun, derler. Kur'an-ı Kerim bazen parantezler bozuk oluyor. İşte konmuş oluyor bazı tefsirlerde. Böyle olduğu halde Kur'an-ı Allah'ın kelam ayetlerdeki o ahenk, uyum, o kutsi yücelik, o büyüklük çok farklı oluyor. Çok farklı oluyor. O müfessir bunu Arapça'yı tefsir ediyor. Arapça kelime kullanıyor. Ama Allah kerim yanında çok ama çok basit işiyor. Hatta peygamberimizin hadis sözleri bile Kuran-ı Kerim yanında çok ama çok sünnük kalıyor böylece. İşte Allah ta'ala buyuruyor, اِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمُ O Kur'an kerimdir. Allah katında kerametidir, mükerremdir, çok değerlidir. Fi كِتَابِم meknunin Ve Kuran-ı Kerim Kitab-ı Meknun'da, yani leh-i mahfuzda, orada yazılır, yazılır leh mahfuzda, Meknun mahfuz, korunmuştur orada. La yemessühü illel mutahherûh. Bak, Mevla La yemessühü. O kuran Kerim'e el süreme dokuramaz. iller mutahherûh. Ancak temiz olanlar. Nedir temizlik burada? İki tür temizlik var. Biri iman temizliği. Yani Müslüman olmayan bir kişi bir gayrimüslim abdest alsa yine Kur'an'a dokun almaz. Çünkü Mevla buyuruyor. Bismillah. Müşrikler necis Mevla buyuruyor. Müşrikler necisini necis Mevla buyuruyor. Bunun için bir mümin ne yapacak? Mümin de abdestsiz Kuran-ı Kerim'e dokunamıyor bakma törenidir. o <gülüyor> ama tabi buyurdum az evvel de açıklama çalıştığım gibi Kuran-ı Kerim'e karşıdan hürmet sahibi yetersiz ama işte gibi olmuş bu şey. kuran Kerim sayılacak hürmeti olacak Kuran-ı Kerim'e abdeste dokunulmayacak, dokunmayacak, ama kıraati yaşanacak. Ve Kuran-ı Kerim okumaya başlarken de sıradan bir insana yazık kitap gibi hemen ona girip başlanamıyor bakınız. Demek ki tabii Kuran-ı Kerim ezberden abdesti okunabiliyor. Yalnız bir kadın adet halinde ise ve yine bir erkekte kadın da olsa yine cünup halinde ise o durumda Kur'an-ı Kerim ezberde okunamıyor. Ancak dua ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. Bir kimse o dua ayetlerini dua niyetiyle okuyabilir. Yani bir kadın adet günlerinde Erkek kadın olsun yine cenup halinde Kur'an'daki dua ayetleri vardır. Mesela Rabbena atina gibi. Rabbena firli gibi. Bu gibi ayetler dua anlamını taşır. Bunları o zaman kişi Kur'an diye dilde dua niteliğinde okuyabilir. O okuyabilir bunları. Ama bunun dışında Kur'an-ı Kerim ezberden de okunmaz kişi hal ad hal değişse. Bir kişi Kur'an-ı tutması için de ne gerekiyor demek ki? Abdest olması gerekiyor. Bir de bunun dışında, bunun dışında Kur'an-ı Kerim'e de gerek ezber, gerekse bakarak hemen bir deme girişirmez girişi ı Kerim'e. Ne gerekiyor? Velhamız buyuruyor. Nail su ayet 98'de İstihazı billah. Bismillahirrahmanirrahim. Fizâ kara'tel Kur'âne. Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, yani Kur'an-ı Kerim'i okuyacağın zaman, kuran okumaya başlayacağın zaman, Feste'iz billah. Allah-u Teala'ya Allah Teala Allah-u Teala'sın. Şeytanı Racim olan şeytanın şerrinden. Önce Allah-u Teala istihaz ediliyor buna. Yani emzü billahi onun için ondan sonra Kur'an-ı Kerim'e başlamak Demek ki Kur'an başlamakta diğer sıran kitaplar gibi hemen girişimiz buna. Ne gerekiyor? İstiaze. Eûzu billahi Okuma gerekiyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ben hep atik Mehmet abi billah Allah sığın. Enzü billahi bu ayetin yerine getirilmişti. Enzü yani ben sığınıyorum. Billahi Allah'a sığınıyorum. Kimden? Mine şeytan, şeytanın şerrinden. Öyle şeytan ki bu sıfatı geliyor. Er-Rajim, ondan. Allah rahmetten kovulan, lanet-i Allah Allah'a sığınma anlamına geliyor. Demek ki Kur'an okurken de enzile başlama gerekiyor. Yine Kur'an'a Kerim mesela bir kaç kişi bir araya gelmişler. Bir kaçmış bir araya gelmişler Kur'an okuyacaklar. Hepsi birden seçti babi okuyamaz. İşlerini okuyabilirler. Mesela hatim okulunun bazen 10-20 kişi hepsi okulu işlerini böyle. Ama sesli olmaz. Neden? İlk önce bir yerde kim başlamışsa konu ı sesli okumaya, onu diğerler dinlemesi gerekiyor. Ondan Allah tarabiliyor bizlere. Ayet 24'te İstibillah, İstim Ve izâ kuru el Kur'ânü, eğer Kur'el Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman feştemiu lehü okunan konanın e dinleyin. Feştemiu istima emir sıgası geliyor burada. Okunan konanın e dinlemeliyim. Hatta bir yerde biri Kur'an-ı Kerim şihsu okuyor. Yanlarda bir kişi var. O zaman o kişinin Okunanı okunan, dinlemesi ona farzı ayın oluyor. Yani mecbur oluyor dinlemeye. Ama birkaç kişi varsa o zaman farzı kifaya Yani birkaç kısmı dinlerse diğer işi var dinlemesi de olabiliyor. Ve en sıtû ve susun konuşmayın. Pelavra bakın. Allah'a ve en sıtû susun konuşmayın. Demek ki Kur'an-ı okunduğu yerde okunan Kur'an'ı dinlemek gerekiyor ve dinleyenlerin de aralarında konuşmamaları gerekiyor. Sükun ile çünkü Allah kelamı yani orada Allah'ın sözleri on Yani Allah bir onları aslında. evet bir dil tercüme ediyor bir kaset band gibi aslında Allah konuşan yerler orada. Konuşan Mevlam orada. Okuran, Kuray dinleyin ve susun ve konuşmayın. Bunu yaparsanız le'allekum turhamun ancak o zaman rahmet-i ilahiye kavuşabilirsiniz. Mevlamız buyuruyor sevgili kardeşlerim. Mübarek Ramazan ayı gelince ey yaklaşınca mukabele okunuyor. Tabi camerde okunuyor, evlerde okunuyor, hanımlar kenar alında toplanıp okuyorlar. Peki bu mukabele ne demektir? Nereden kaldı acaba? Ne şey oku Nedir bu acaba? Bu tabi bidat değil. Bidat değil. Peygamber'in Aleyhisselam Hazretleri hayattayken her Ramazanda Ramazanda Ramazanda her gecesinde Hadi Cebrail Aleyhisselam peygamberine gelirdi. Peygamber Aleyhisselam derdi de Cebrail'in önünde Cebrail Aleyhisselama o güne kadar gel ayetleri onu okurdu ve aralarında okunu ayetleri Müzakere ederlerdi. Tekrarlayayım, Peygamber Aleyhisselam hazretleri her Ramazan gecelerinde, her Ramazan gecelerinde Cebrail Aşiret Han Peygamber özel gelirdi. Peygamber Aleyhisselam hazretleri o Ramazana kadar, tabu koyan kemer bir gelmedi böyle. Devam ediyi gelmesin. O Ramazana kadar Peygamber Aleyhisselam hazretlerine ne kadar ayette sure Kur'an'da gelmişse, onları Cebrail Selam'a e okur, ezber tabi aktarırdı. Ve ayetlerin bir de müzakeresini yaparlar Cebrail e yaparlardı. Buna tabi bizim aslında aklımız ermez de, yani tabi bir güzelliğine hiç olmazsa biraz inşallah, duyulursa alırmayalım inşallah. Kuran'ı ı Kerim'in Mozaik Yani ilmi açıdan, manevi açıdan, her açıdan cevraştan beraber beraber inceliyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Peygamberimizin bazı tabi bilemedi hususlar Kur'an-ı Kerim'de. Ne gibi? Mesela Adem ailesinin yaratılışı. Tamam, Rabb'im Kur'an bize bildiriyor bunu. Peygamber toprak yaratıldığı biliyor. Ama Adem Aleyhisselam topraktan nasıl yaratıldı? Hangi toprak maddeleri alındı? O maddeler neyle ile ıslandı? Hangi yağmış ıslandı? Ne gibi oldu? Hangi aşamadan geç Adem Aleyhisselam babamız? Ona nasıl ruh verildi? E, Cevap Aleyhisselam'ın tam gördü, geçti bunlar. İşte Peygamber Cebu'yle Kur'an-ı o kadar ince yeteneğe giriyor ki Yani bir tek konu ince yerine belki bir sene gerekir. Ama tabi biri Cebu'ya Aleyhisselam biri Ahur'dan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Onların için ne oluyor? tayı zaman oluyor. Zaman uzuyor onlara. Yani bir dakikada onlar bir senelik şey hallediyorlar. Adım babamızın hangi toprak alındı? Yani hangi atom elemetler alındı? Neden sıraları alınmadı da belirli bazı elementler alındı acaba? O elementin özelliği nedir? O elemetler can hücre dönüşünce elemetlik özellik nasıl taşıyor bedende? Mesela şehvet, Gazap, hırs, onluk belli gibi şeyler. Yedi bunlar aslında hep atomda bulunan sılar bunlar Hepsi yok ama bakınız. Seçme elime alındı böyle. Yani min saati min oldu böyle. Özür çekilip alındı onlara böylece alındı. Havanın etkisi yani havadaki gazların etkisi bunda. Güneşin ısrının etkisi. Enerji etkisi bunlarda. Biliyorsunuz atomlar enerjiyle ısıyla kimyasa değişime giriyorlar. İşte bütün bu incelikler yani bilim ve teknolojilerin ulaşamayacağı bütün incelikler böyle ardından müzak ediliyor. Bence. Sonra adamın ruhun verilişi. Meleklerin secdeyle emri al al almaları. Meleklerin secde etmeleri o anda iritsin secde etmemesi meselesi nasıl oldu? Bunlar cebr-i hep yaşanıldı. Yaşandı. Bütün usulara kendisine vakıftır. Da bunları ben anlatıyorum Mesela yine bir örnek vermek gerekirse, Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hayyullah İbrahim Aleyhisselam elinden bu tarafından eller enseye bağlayakları bağlandı macuna koydu ateşi atılıyor o anda orada Cebrahissam oradaydı İbrahim Aleyhisselam'a geldi hatta İbrahim seni kurtarayım daha ilham etsen yanıma haydi yoksa gitsin diyor. nasıl ateşi atıldı ateş nasıl gül gülü san oldu Seri'nin bir göl oldu arada, ağaçlar çıktı, çimen ot çıktı arada. Cebrahsı'nın yaşadığı bunları. Bir de buradaki bu değişim meselesindeki sırları da Cebrahsı'ndan biliyor. Ona ilmi vermiş ama yani Ateş nasıl başka maddeye dönüşebiliyor? Yani bunlar aslında bir mucize. Yani insana bunu yapamayacağı anlamına geliyor. Eğer bir şey bir peygamber için mucize ise insanlar bunu yapamayacaklar. Olmayacak. Ama aslında yani kişi biraz bilimsel açıdan bakarsa ateşin de başka madde dönüşüyor. Yani buradaki kimyasal bileşimli olması da Allah için güçlü eseri karıştırır. Yüce Mevla, Mevla Yüce Mevla Allah yuhu ismiyle böyle bak hadi mi? Allah toplu hayat diyor işte. Ya, direk Aslında bunlar basit şeyler barışın. Ama insanlık bu ulaşamayacak. O zaman bu düzen kalmaz çünkü. İşte aynı bu şekilde mesela yine bir örnek verme gerekirse Firavun Kız Deniz'de boğuldu. Lebranson oradaydı o Hatta Şiravun Aleyhillâne erkek ata aygır derler. Yürüyor. Erkek ata binmiş. Cebrail Aleyhisselam dişi ata yani kısra bindi. O önüne geçti. Şiravun atı kısra görünce dişiye karşı hücum etti birdenbire. O istek verildi kendisine. Şiravun istemediği halde atını engelleyemedi. Atlısıya denize girdi. Açılmıştı. Yani işte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cevbi Ramazan gecelerin her birinde her birinde, her yıl o yıla kadar gelen ayetlerin müzakerisi yaparlar. Tabii bu arada manevi sırlar da mesela bulutların oluşması Kur'an-ı Kerim'de geliyor. Nasıl oluyor şu buluşlar? Bulutlar nasıl oluşuyorlar? Yağmur nasıl meydana geliyor? Hangi melekte bunlarla görevli? Neler oluyor? Neler oluyor? Sonra tabi imanı meseleler. E, cenneti, cehennemi, Cevbun tabi daha iyi biliyor. Arşiv daha iyi biliyor tabi onu Cevbun Aleyhisselam. İşte müzakere. Yani yalnız okuma değil de buradaki Hikmetler, sırlar, imanı meseleler, kısalar, olaylar aralandı bunlar. Görüş vardı bunları. İşte mukabele karşılıklı dönüp oturma anlamına geliyor. Bir ben dönme anlamına geliyor. Yani Cebrail Peygamber yüzü dönük, peygamber ona karşı dönük, mukabele karşı oturma anlamına geliyor. İşte ondan sonra da, peygamberin so sonra da. Her yıl Kuran-ı Kerim'i güzel hıfz eden hafızlar. Yani kuvveti hafıza Ne yapıyorlar bunlar? Her Ramazan ayında dönüyorlar dinleyicilere. Dinleyenler onlara dönüyorlar. Karşı mukabele, karşı oturma olmuş oluyor. Ne yapıyor hafızlar? Ezberlemiş o Kuran-ı Kerim'i cemaat önünde okuyor. Evet Hafız ama belki bazı yanlış bellemiş veya sonradan bazı müthiş vardır. Alimen, Hakime, basire gibi bazı şeyler vardır. Bunlar belki karışıkların farkına değildir. İşte cemaat oturur, ezber ama. Ezber okur. Cemaattan iyi okuma bilenler takip ederler. Evet, yanlışını söylerler. Ayrıca bir de cemaat içerisinde, Kuran-ı Kerim düzgün olmayan, da yeni başlayanlar, acemiler bu arada hurufatı, yani harfleri güzel çıkaramayanlar mesela Arapçada s vardır, peltek e, sin vardır, keskin, sat vardır, kalını e, te vardır, tı vardır Arapçada kaf, keh gibi harfler vardır ki bunlar Latinceye karşı yok bunların var ama Alman değişiyor orada Alman değişiyor Mesela bir esre üstü olmasında mündir münzer bakınız. Güzel esre olsun münzir korkutucu azab, haber verici peygamber anlama geliyor. Münzer, münzerin kafına yani adam korkutanlar verir bir şeyle. İşte demek ki mukabedeki başlangıç böyle oldu. Bundaki amaç da budur böyle. Budur. Hafız olan kişinin bunları ezber okuyacaklar. Okuyacaklar. Böyle yavaş yavaş okuyacaklar. Ondan sonra Kur'an kemiği okumasını bilmeyenler de buna takip edecekler. Yanlışlarını verilecekler. Ama günümüzde her şey olduğu gibi bu da sapıtırıldı. Yani, yoluna çıktı. E şimdi güya hafızlık yapmış ama Ezber okuyamıyor. Kuranikere bakıyor. E hafızlık ne olur? Ne hafız oldun sen? O okuman gerekiyor. Efendim işte bak, okumak daha sıra diyorlar. Gereçlisi de minareye çalan kılpası oluyor. Bakın ama daha sıra. Halbuki bakınız bir hafız ezber okuması için cemaat önünde ne yapması gerekiyor? Önce okuyacağı ile çalışması gerekiyor evinde. Müşterini bunu yapmaya Mesela 5-10 sayfa ne yapacak? Onlar kendi bakacak, okuyacak. 3 kere, 5-10 kere okuyor, okuyacak, okuyor, Cemaat çıkacak. Zor geliyor şimdi bunları. Kafayı yaramayayım diyor. Televizyon başında dünya dağımı, işin dağımı, kafe dağımı, genelde çok çoğunluk tabii. Ne yapıyor? Hemen açıyor. Arkana bakan. Bir de nasıl okunuyor? Efendim işte çok hemen yaramsa da cizi veriyor. Sonra Ne oluyor? Zaten cemaatinin %90'ı Kuran-ı işlek değil. bizim okuyamıyor. Ne oluyor? Öbür acıra acıra okuyor. Okuyan ne yapıyor? Aman kelimeye şaşırmayayım beni. yeni kaybetmeyeyim de takır takır takır takır gidiyor. E, bu mukabele hatta. Bu mukabele. Ne okuyan bir şey anlıyor. Ne dinleyen bir şey alıyor. Halbuki bundaki ama hatim etmek değil. Kuran-ı Kerim'in ama bugün ne olmuş illa hatim edeceğim. Hatim hatim oldu mu? Hatim oldu mu? Hatim oldu. İki hati üç hatim oldu. Ya sen kurarken bir de oku. Bir de oku, oku haberleri. Bilmiyorsa öğren. Öğrenmezse o da başka orada. Dinlemezse o ayrı başka bunlardan beraber şey. Yine Türkiye'mizde bu, Türkiye'mizde öyle bir inanç artık kesinleşmiş ki Kur'an-ı Kerim yalnız hatim edilir, ölüye gönderilir. Ya Allah Kur'an'a buyurmuyor ki Kur'an Allah'ın emirleri var onda. Yasakları var Mevlamızın. Mevlamızın da bize bilgileri var Mevlamızın. Bu da Rabbimizin mesajları var bizlere. E kur'an bir şey değil Kur'an-ı Kerim. kuran okunacak, iman edecek, yaşanacak. Bunun için illa hatim ettim, hatim ettim. İşte ölüye gönderdik. Hatta kimi ne yapıyor? Bir da okuması evinde okuyor. Efendim hoca hatı yapacak. Babam ruhuna gidecek. Hay mı zavallı insan be ya. Hay mübarek insan be. Böyle bir şey var mı İslam'da ya. Oruç tuttun git hocaya hoca benim orucum bağışta. Namaz kılın hoca bana bağışta bağışla. E Zekat verdin hocaya git bunu bağışta. E böyle şey var mı sevgili kardeşlerim ya. Yani baba günah çıkarıyor gibi böyle şey mi var böylece ya. Konekir okudun? Mutlaka ille öyle gitmesi şart değil ki bunun böyle şey. Okuması yaptık hareketi, okudun. Ama bazı ne yapıyorsun? Tamam bunu sen babama gönderelim, niyet ettin, başta Niyetine bağlı bu. Duaya bağlı değil bu. Niyet ettin ki ben bu işte okuyacağım Yasin'i, Hatim Şerif'imi, işte anne babama göre bağışlayacağım onlar, Bu niyet ettin. Tamam niyet yeter sana şekilde. Bitirdin, başlayalım. Ya Rabbi, ya Rabbi. Işte, o, amin, o kadar Kur'an'ı kabul ediyor ya Rabbi, Bunu sahabını işte Peygamber'e gönderiyorum, o gönderiyorum. amin bu kadar işte. Hacke bir aracı, vasıta, avukat yokmuş efendim dinimizden böyle işte. Yani bu dinimizin böyle yollaştırma yaramazı cemaatizden böyle. Efendim, efendim işte o hoca daha iyi de dua eder. Hacke şey, senin mahkende avukat daha savunabilir, bu doğru dünyada ama... Allah katında Allah daha güzel konuşan işte değil mi Allah-u Teala? İlasi öyle böyle. Niyetine bağlı senin. Okumana bağlı bunlar senin. Bunlar. Demek ki mukabeledeki asla amaç nedir? Hem ezber okuyan havuzunu kuvvetlendirecek. Yanlış belli aklında kalan bir şey varsa onlar Doğrulacak dinleyenler de eğer çok güzel bilmiyorlarsa teccüd kurallarında harflerin mahrençten ağzından çıkarışını güzel bilmiyorlar. Ne yapacaklar? Bunu beliyecekler. Hatta bu okuyan kişi e-konser bir hanım olsun cemaat duruna bakacak bakacak ki cemaatı çok acemi kuranda kim yani, takip edemiyor bile. Olmaz ki bu. Yavaş okuyacak. Ağır okuyacak. Hatta arada örtecek. Yani müzakere olacak burada. Örtecek. Bakın ne diyecek bu. Ellevine. Bak, no dalı ve nata no var. Peltek olacak. İşte, olacak t böyle olacak. Tı kalın olacak. H var. Hı var. Hı var. var Boğazdan çıkacak. Mesela halak. Halaka yarattı. Halaka tıraşet anlamına geliyor. Arabirsin yazar berberin dükkanlarında kuaför yerinde hallak, hallak berber hallak olsun yaratıcı Allah'ın anlamına göre bak mana bozuluyor bu şekilde bunun için bir kişi mukabil okuyorsa cemaat bakacak amaç Kuran'ın o düzeltmek orada tabi anlamını güzel yani bir alim olsa arada aşkı yapacak Ta bunu bilmeyince yapmayacak ama bunu. Girişmeyecek buna da. Hiç olmazsa Kuran-ı öğretecek Ramazan'ın tam okurken. Üzerine duracak. Tekrarlayacak. Onunla bir öğrenmesi gerekiyor onların. Bu şekilde olursa bu defa dinleyenler de hem dinleme sevabı hem de ilim öğrenme sevap olanlar. Yani sabı daha çok olur. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i dinlese. Hiç okumasını bilmiyor ama okunuyor. Bu olsun, baş olsun ki dineme gitti oraya. Dinleyici Dinliyor. Gene bu dinleyicinin tersi Kur'an-ı Kerim'e bakarak dinleyen kişiler. Bunların sevabı ne oluyor şimdi? Bakın sevgili kardeşlerim. Halı Şerif, Ramuzu Şerif'ten alıyorum. Büre beyi anlısınız maddeleri. Bir kimse Allah'ın kitabından Kur'an-ı Kerim'den bir harf dinlese, bir harf bakınız. Mesela elhamdü beş harf bakınız. Elif, lam, ha, mim bakınız. Beş harf olmuş oluyor. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'den bir tek harf dinlese Taahiran abdestli olduğu halde Abdest Ama abdesti ne bilir? Ama abbesi dinlerse, bakın sihabına kadar sihab var bir harfin. de hü aşrı hasenatin o kimseye on hasene yazılıyor. Bir hasene on se anlamına geliyor. Demek ki yüz sihab bir harfi dinlemede. Bir elhamdü dinledi. Beş harfi. Ne oldu? Beş hasene aldı bakınız. Yok. Yok. Bir harfi on hasene elli hasene aldı. Bir elhamdü kelimesinde elli hasene. Bir hasenede on sab oluyor. Ne oluyor? Beş yüz sevap yani, çok şey muazzam bir sahne dinlemene bakınlar Abdül Oruç'ta. Bu kadar mı yok? Ve muhiyet anhu aşşuş o kişinin aynı anda onda günah siliniyor mahvediliyor. İki hafta aynı arada böyle aynı arada birer dinleyince onu hasen alıyor, onda günahı mahvolun di siliniyor. Kur'an'da hü ashru derecatin o kişi aynı zamanda derecesi de 10 kat artırılıyor. Bir arta bakınız. Bir besmelede 19 harf var. Besmele dahil Fatiha'da 100 harf vardır var. bakalım. Besmele Fatiha'da 140 harf var. Düşün var. Bir kişi bir Fatiha dinlese, dinlese abdestli, konu bakmıyor. Ve dinliyor, bakınız. Bir tek harfinde on hasene alıyor, siyah alıyor. On günah siliniyor, on derece yükseliyor, manevi yükseliyor, bir harfinde. Yükseliyor. iki kişi bir de Kur'an bakıyor, gözüyle, onun sevabı ayrı. Takip ediyor, onun sevabı ayrı. Bir de öğrenme uğraşıyor. Hoca nasıl okuyor bakalım. Yani Hateme diyor öyle. Kuru kuru değil bunlar. Bilinçli değil. Robot gibi değil. Bir de dikkat ediyor. para sokuyor, Teri başa okuyor, satı başa okuyor, siniyor. Hı, hı'yı boğazdan çıkarıyor. Bak ulahik onu çekiyor orada. Hali dine aşağı çekiyor orada. Hı çıkıyor ağzı çıkarıyor. Dikkat ediyor. Bir de burada ne oluyor? Teallüme. İni bölmeye giriyor. Onun sebebi ayrılıyor. Bakın sevap bakın. Dinlemenin sahibi ayrı. Kur'an-ı Kerim bakmanın o göz nuru veriyor oraya. Onu ne sahibi ayrı? Ondan sonra bir de öğrenmek. Öğrenmek için dikkat çek bunlara ama. Yalnız üzere çok bulacak kullanışlarını bu Bak böyle okudum ben. Bu şekilde. Tabi okuyan da dinleyicilerin durumuna öngörü okuyacak. Onlar Kur'an-ı Kur Kerim'leri çok yavaş okuyacak. Sen dura dura. Lukum ma yeshau ne böyle çekiçek, bazen izah verecek onlara okuyacak, yani gerçekten o kadar muazzam bir seyahat var bakın böyle muazzam bir seyahat var. Peki o kuyanın ne kadar seyahat var şimdi dinleyenlere bu, dinleyenlere e ne kadar efendim işte özür oldu gidemedi gidemez okudu yetenemem okuduk okudu, da okur okur Bir de din okuyan kişinin sevabı okuyacağı. Büyü alemi Hazreti Adş-Şerif tabaranede ve diğer ıı, hadis Şeriflerden birkaç kitapta var. Bu hepsi almadım. Büyü alemi Hazretleri Menkare'ye Elf ayetin fi sebilillah bakanasım c'ye bakmadı. Menkare e. Bir kimse okursa, okuyucu şimdi. Elfe ayetin bin ayet. Kuran-ı Kerim'in aşağı yukarı altı bin küsü ayet var. Demek Kuran-ı Kerim'in altta birini aşağı yukarı Birisi okursa, nasıl ama? Fi sebilillah. Allah ya yani okursa böyle. Hiçbir karşılığı beklemeksizin kimseden bir aferen teşekkülü beklemeksizin Sırf Allah için bir insan fi sebi'illah Kur'an-ı Kerim'i okuruna kadar bu adı şeride geliyor. Bin ayet okursa Kütübe-yemle kıyameti o kimse kıyamet gününü yazılır. Kimlerle beraber? Me'an nebiyin peygamberlerle beraber. Ve sıddıkın sıdkıla beraber. Ve şüheday ve salihin şehitlerle ve sahile beraber oluyor bakınız. Ve hasüne ula'yı Ne güzel arkadaşlar bunlar. Demek ki bir kimse aşağıya Kur'an-ı birini yani. Burada bir ayet-i geçiyor burada. Bu ad böyle geçiyor. Ama Allah hiç okursa. Yani amacı öğretmek. Dinlilerin durumuna bakıyor. E, hız okumayacak. Onlar işe gidiyor Kur'an-ı o kadar fazla. Şaşırıyorlar. Bir şey anlayamıyorlar. Papa'yı da da da oku. Artık aman kelimeye kaçırmayın. Bu değil mi kahramatı? Yani yozlaşmış bir şey böyle. Kardeşim. Oraya oraya git. Gitme oraya buraya sen. Bir yere git. Güzel bir yeri bulma. Güzel bir yer bul. Okuyan Allah işte okuyacak. Niyet ihlaslı olacak. Ondan sonra okuyan durumuna göre yavaş yavaş o kişi bunu takip edebilmeli. Okuduğun ay yararlanmalı. Yanlış düzeltmeli. Öğrenmeli. Mesela tecih kurallarını. Bilmeli bunlar. Mesela nun sakin var. Akadamin geliyor. Mir geliyor. Mir bir mesela. Nun okumalar orada. Mir rabbi. Buna verecek işi bunları. Demek ki okuyan da bakınız. Allah'ın okursa. Kıyamet gününde peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle evlilik beraber oluyor. Daha Bercik'a girdiğinde o gruba giriyor. Böylece. Demevelden Meti diyor ve has ne güzel ne güzeldir. Ula ki buna refik olarak ne arkadaşlar bunlar böyle Bir kimse evinde kendi okursa Kuran-ı Kerim'i. Bazıları efendim diyorlar işte ben diyor kural okuması bilmiyorum diyorlar. Hayır herkes biliyor beni bildiğim. Herkes biliyor. kuran Kerim baştan baş okumak şar değil. Elham-ı biliyor musun bunu? Biliyorsun. Tamam işte bak. İhlal Kuran biliyor musun? Biliyorsun. Ayet-i biliyorsun biliyorsun. Şunu, şunu şu biliyor musun? Biliyorsun. biliyorsun. Ne var ki Biliyormu zannettiğini gerçekten iyi bilmesi gerekiyor. Yani konak bir iyi okuyan bir kişiye öyle komşu yaşlı başka kadın mesela bazı ona okuyamamıştı zamanında e, kekük harfim bir mah bunlar olmaz böyle güzel okumasını bilen böyle harflerin evet. güzel çıkaran bunların yanına gider kişiler bellemesi gerekiyor. Şimdi. Bunun hesabı bakınız. Bugün Aleyhisselam adetleri menkare kare harfe min kitabillah bu adı şerif, adı kitap hep var şekeri. Şu adı şerif, adı şerif. Bir kimse Allah'ın kitabından bir tek harf okursa felehü hasenetün, o kimseye her harfe bir hasene var. Kendi okuyor. Ve haseneti bir aşi hasen emsaliye ve her bir hasenede on katıyla katlanıyor. Demek ki bakınız ne oluyor şimdi buna göre? Bir kimse kendi kendine evinde, iş yerinde, bağında, tarlasında, otobüste, yolunda, yolculuğunda bir kimse. Kendi kendine işte yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim okuyor. Bakıp okumuyor. Ezber okuyor mesela, e, biliyorsa bakıp okuyor neyse, kişi her harfine ister Kur'an-ı Kerim baştan başa okupatmasın, isterse Fatih Şerif'e tekrar tekrar okusun. E, bakın bu koyula bakın seviyor kardeşlerim be. Ben yani işte, yani Kur'an okumasını bilmiyorum. Ne diyor ki bazıları Latince okursam olur mu? Sakına sakın Onun kafadan çıkar. Kur'an-ı Kerim Latince yazılamaz yazılmaz. Hı'sı yok, he'si yok. Harflarda bir he var, ince. Ha var, hı var. Latin bir yalnız bir harfi vardı bileşe. var, şin var, sat var. Yok bunlar böylece. Anlam bozuluyor mu? Anlam bozuluyor. Korek an imla tabir kesinlikle okunamaz. Haram olur, günah olur. Yanlış okuyor çünkü böyle. Anlam tamamen bozuluyor böyle. Allah'ın kitabı ancak Allah'ın dilediği harf yazılır. Kur'an harfi hazır yazılır. Kur'an öyle okunur Kur'an gerekir. Okunma şekilde böylece. İşte ne yapacak kişi? Öğrenilmesi zamanında tabii e, dilese insan yine öğrenir sevgili kardeşler. Dili örnek insan ki öğrenir. Ben Medine-i Münevvere'de birisiyle karşılaştım. Hatta evine gittik. Bir grupla evine gittik. Bu kimse 65 yaşında iken hafıza başlamış ortamda. Bakınız. Yaşı 65. Medine'de oturmuş harem şerifte aklına ölüm gelmiş orada. O oradanGiant bak etrafına şey bir hayalim bakıyor. Ben öleceğim, oraya gömüleceğim. Ama Kur'an işimde yoktu. Evet, okumasını biliyorum ama işimde Kur'an yoktu. Nasıl oraya diyor. Hem aradan eline dua ediyor. Ya Rabbi ben sana söz veriyorum. Hafız emek başlayacağım. Ne olur ya bana ömür ver. Konekemin ezberli hafızını bitireyim. Sonrasını al diyor böyle. Ben kendim evine gitti. Karşı konuştuğumuz zamanlar Konekemin ezberi az kalmış artık. Kendisinin. Bunun için insanlar biraz da aşk o malıdır. İnsanın biraz şevk olması biraz gayret yani olması gerekiyor. Daha doğrusu Allah sevme gerekir muhtemelen abi. Allah Allah'ın kelamını sever. Bir insan bir çocuğunu sever ya şöyle kişi. Evladı olur, yeğeni olur, torunu olur, işte şu bu olur. Hatta onun çocuğu olur. Bazen de çünkü sevimli çocuk olur. Mesela. Kişi ne yapar? İnsan sevdiği kişiyle konuşmak ister. İnsanın sesini duymak ister. Hatta gurbet olsa kişinin abi açık telefon ne olur işte torunum işte şu kelime ona çıkan telefona. Hatta da konuşamıyorsa bile hiç işte onun sesini duyayım diye kişi. Hele bir insan mesela büyükler, gençler mesela e, birini seviyorsa nasıl onun sesini duymak ister, konuşmak ister? Quran kelime okuyan kişi, onda Allah ile konuşuyor. Diyor. Allah'ın kelamı sözleri olmaz böyleyken yani ben korkun bilmiyorum demek olabilir yaşı geçmiştir artık da artık otobüsine kaçırmıştır ona bir şey diyemem ama normal yaşta bir kişi yani her şeyi zaman ayırabiliyor e korku bilmiyorum olma yazık yani yazık böyle şey Allah kelamını bilmeden gitme harapta yazık kişiye öğrenebilir. Ama ne yapacaksın öğreneceği kadar? Çünkü Konekiyem'in sevabı neye bağlıyor? Okunan har sayısına bağlı. Yani okumak da şart değil. Fatih-i Şerife'yi 10 defa oku, 20 defa oku, 100 defa oku, işte sevabının devamı yazılı yazılı sevabının yazılı. Kulübullah ya Suresi'ni oku, Felef Suresi'ni oku, Ayet-i Kürsü'ye oku, oku da oku. Sıvam yazılıyor. Bir de sevgili kardeşlerim, bir kimse hafız olursa ne olacak? Ezberler sehne olacak? Hadışları İdmi Mâciede, böyle birkaç kitap daha var. Buraya Aleyhisselam Hazretleri Men kara el-i Kur'an'e fi Bir kimse Kur'an-ı Kerim okuyup onun Hıfz'ın Alman çalışsa, ezbere çalışsa, ve bu kişi Kur'an-ı ezberlese, hafız olsa, yeterli mi? Hayır. Ve halle ı helal helal-e-hü, helal kabul etse, emir emir kabul etse, yaşasa, ve harreme ıme haram oradaki haramları haram kabul etse, ondan kaçınsa. Gülbetten kaçacak, yalanından kaçacak, şuradan kaçacak. Edhalallahül cennete. Allah kulunu doğru cennete koyacak muhtemelen bakınız. Koyacak. O, hafız olan kişiye. Ve şefaahu. Allah kimse bir de hak veriyor. Şefaatçi olabiliyor kişi bakınız. Ne kadar kişiye? Eylül beyti. beytine. Ev halkından 10 kişiye de bu hafız mahşerde şefaat ol ona baksa tanıyacak Mevla tanıyacak kullum kadis sevice ben nare kim şefaatte bulunuyor yani cennet hak etmiş tabi imanla ölmüş o da İslam bir yaşamış ama kurtaramıyysa mahşer kendisini işte o ehli bir ev halkından bir varsa yakınlarından 10 kişiye mahşerde Ş baş bir kendi garantik kurtardığı gibi İşin e düşünelim sevgili kardeşlerim bir kağıt bir kağıt beyaz bir kağıt o kağıda bir resim mesela yapılsa ne gerekiyor dini açıdan? Tabi büyük resimse hayvan insan resmiyse isse atılması gerekiyor dini açıdan yani bana yani buna saygı gerekmiyor tabi bunu mahvedilmesi gerekiyor ama beyaz bir kağıt parçasına ya başka bir şeye Kur'an-ı Kerim'den bir ayet kerime yazıldı mı? Bakınız, o kağıt, o tabela ne oluyor? Kutsallaştı. Kutsiyet kazandı. Ona kişi abdesti dokunamıyor işine. Kağıt alır, beyaz kağıttı. Hele bir sayfa Kur'an'da yazılmışsa, bir Kur'an, hatta bir ayet kerime de olsa, yazılmışsa, buna abdesti dokunamıyor o ona sayı gerekiyor, sevgi gerekiyor, gerekiyor. Düşünün ki sevgili kardeşlerim bir insanın içine, kalbine, beynine kuran yazılmış. Yazılmış. O kimse kutsallaşmadı mı? Kutsallaştı mıdır? ya. Onun cehenni yakar mı? Yakamaz onları. Böyle sevgili kardeşlerim Ramazan'da biliyorsun tabii vaizleri oluyor, camide sohbetler oluyor. Yine bu arada evlerde de hanımlara bazı genç kızlarımız sohbette bulunuyorlar. E bunun sakıncası var mı? Tabi bir şey İslam'a uygun yapılırsa iyi oluyor tabi. Tabi oluyor. Yalnız günümüzde, yani bu Türkiye'mizde ve şu yakın bir zamanda bu çıktı, bu çıktı. Bazı genç kızlarımız Birkaç sohbet belirliyorlar. Yani Kur'an mealinden işte hocalar öğretiyor bunlara birkaç sohbet belirliyorlar. İşte o bir iki ayet-i kerimenin mealini, Türkçe muhanezden bunu esbeliyorlar. Tabi bazı kelimelerin bazı kelimelerin anlarlar. Arapça anlarlar. Sınav'e bunlar aşıyor Kur'an-ı Kerim'i. Bu ayeti okuyorlar. Ondan sonra konuşuyor. Bunları gören kişi zannediyor ki o Kız ne konuşuyorsa Kur'an'dan konuşuyor zannediyorlar. Halbuki Kur'an'da okudu ayeti kerimenin tek tek anlamını bilemez kendisi. Bugün bir Arap bile yıllarca okumadan Kur'an'a mana veremiyor denedir. Yani Kur'an ilahi sırdır bakınız böyle. Kolay değildir. Bir tek ma harfi. Mesela ma okulu, Buradaki ma, ma nafi olsa demem. Ma evcüllü bak, aynı bu kelime ma master oluyor aynı ma master demek değil mi oluyor ismevci olabiliyor çoğu anlamaya geliyor bir min bir ilah kay anlamaya geliyor böyle yani Kur'an mealleri o ayetin tam anlamı değil oraya yansıyan bir zerrisi bu bir zerrisi bu hatta biliyorsun bazı diller bile başka diler tercümesinde tam verilemiyor. Mesela bir Türkçe atasözümüz vardır. Ak, akçe kara gün içindir bakınız. Oğraşmışlar bu, bunu buna başka bir şehre bunu. Ak akçe kara gün içindir. Ak akçe. Bakın. Bugün bu türlü şehre için bir izah gerekiyor. Ak ne demektir? Beyaz. Akçe para geliyor. Eskiden paralar gümüş olduğu için Akak demişler. Yani o beyaz para. Karakül işleri bakılır. Yani bunu bile değil ki başı dile Türkçe'yi bile çeviremiyorsun ki açıklama gerekiyor. Bunun için böyle mealler haşa Kur'an değil. Yani Kur'an'dan yansıyan bir zerreler. Bir açıdan. Günümüzde çok değişik mealler de var. Karma karşı mealler de günümüzde var. Bunun için o genç kızlarıma tavsiyem. Yani yaşları kadar okusalar ancak Kone biraz bir şey anlayabilirler. Yani sarfın, dahilin, bedi, beyanın, meyaz, hakikatenin, müthişabiyeni, muhkemini, şunları, bunları usülünü, akaidini, bütün bunu okumak gerekiyor ki ancak Kone Kerim'e mana verebilsin yoksa dinde çıkarık. ki sallaha koşulların Bunun için ne yapması gerekiyor genç kızlarımızın? Öyle konu açıp da yani sanki konuştu anlatıyormuş gibi Altmacı olmasın böyle. Kur'an edilmesin. Ne yapsın bunlar? Belli bir Türkçe kitapta okusunlar. İstediği bölümü, hükü bölümü, başka bölümü, o gece Türkçe kitaptan, hadis olsun, Türkçe kitaptan istediği bölümü seçsin der. Bunu okusun bir karşı genç güzel belirsin. Bu okudan iş olmazsa Bir de ne oluyor? Şimdi bu genç kızlarımızın zavallı ortaya kuran Kerim açınca, Bizim halkımız ne yapıyor zavallı? Hoca tamam böyle diyor. Hoca diyor, Her şey onu soruyorlar böyle. O zaman gençliğimizde bilmeyen diyemiyor. Bir Türkçe sözümüz vardır. Bir kimseye kırgın gün deli deseler, o deli olur diye. Bunlar da hocam hocam hocam deyince hocam zannederse bak kendisini. Alıyor kadın ortalara bunun evet, Artık her şey soruyorlar. Cevap Fıkıh, bir ilmihalde fıkıh gene olmuyor ki. Benziyor. Yüze, cilt ilmihalde var, fıkıh bilgiler var. Her bölümü incelik incilikleri var. Bir abdestin, bir gülsün, bir kadınların az günleriyle ilgili. Yemin kefaratları, şunları, bunlar, oruçla ilgili konular. Muazzam cilti eserler var. Bunlar hep Arapça da Bunun için o sevgili kızaramdan rica ediyorum böyle aldanmasınlar, yani hoca bunlara biraz şirk etmesinler bunları böyle yapacaklarına hem kenere yanılmazdı günah girmesinler halka yanıltmasınlar Türkçe bir kitap istediği kitabı araştırınlar böyle sanki alsınlar istediği böyle bir okusunlar bunları bu şekilde e bunlara fazla sorduğunca da evet bu kadar bildisinler yapabilirsinler Ve burada bir baştan geçeceğim bir olayla kısaca inşallah noktayım, sohbetim inşallah. Arapça okumaya yeni başladığım zamanlar yeni bir hoca duymuştum. Bana yani çok alimdir falan diye. Ona gittim. Bir okumuştum başka birkaç yerde. Ona gittim. Hocam ben okumak istiyorum. Beni okutur musun? Bana şöyle dedi hocam, okuturum ama benim bir şartım var dedi. Ben de o anda tabii bir gençlik olarak şartım var deyince herhalde bir ücret benden isteyecek parası gibi öyle aklıma geldi. Ama tabii hemen kabul ettim, hocam ne şartım varsa yaparım inşallah, Yani getirilmedim dedim. Yalnız okumak istiyorum, ben ne olur geliştirme, ben okuturum hocam. Okuturum dedi. Bir şartım var. Onu kabul edersen okuturum. Peki hocam şartını söyle. Yani eline gelirse yapacağım Kabul edeceğim onu. Bakın şöyle de Bilmiyorum demesini biliyor musun dedi bana. Bir şey anlamadım ben. Böyle baktım yüzüne durdum. Tekrar Bilmiyorum demesini biliyor musun? E biliyorum. De bakayım dedi bana şimdi buna. Bilmiyorum hocam dedim. Tamam dedi. Hocam ne olacak? İşte yarın biraz da çatı dedi. hocam ona derler. Sakın aldarmaz ama dedi. Aldarmaz ama dedi. Soruldukları bir şey sorulduğu sorulduğu zaman o konuyu kesin olarak gözüne görüp ibarat okumuşsa bir yerden bunu aktar dedi ayet ayeti kerimeyi, hadis-i hadislerim, fıkıhsa, fıkıh meselesiyle, onu kesin olarak, gözlerinde bir kitaptan okumuşsan, kütü müteber edip böyle, okumuşsan, oku, anlamışsak, biliyorsan, onu söyle. Bunun dışında sorulduğu zamanlar, öyle bir şey tam kesin okumamışsan bir yerden, e, bana bir tamen deme dedi böyle. O zaman bilmiyorum diyeceksen dedim, bunu yaparsan okul dönemdeydi, okul İşte inşallah bu seyirli kızlarından da Allah aşkına bunu rica ediyorum böylece. Öyle konu orta alet etmesinler. Böylece. etmesinler. Türkçe kitaplardan başka. Çok kitaplar var, Türkçe kitaplar var. İstediği bölümleri cemaatine göre. Zaten onlar özel birkaç sohbetleri var. Bazı, uyumuyor sohbeti oraya. Cemaatine göre uygun olan şey ne yapacaklar? Kitaptan o bilimi alır. Onu kendine birkaç okur. Güzel teller. Oradaki şeyi daha güzel anlar. Mesele anlar anlar. Onunla ilgili sohbetini yapar. Anlaşımları sonra açıklayabilir. Oradaki açıklayabilir. Ama başka konuya gir deme ben bu kadar biliyorum herzada. İnşallah bunu yapmaya çalışalım sevgili kardeşlerim. Ve meşhur bir söz vardır. Yani İmam Malik Hazretleri'ne bakınız. Dört mezhebin kurulursan birisi. Müşşidin mutlak büyük imamdan biri Medine İmamı mal gazetlerine bir sohbette 30 tane soru soruldu. 3 tane sen cevap verdi. 27 tanesine ma edri ma edri, ma edri, onu bilemiyorum dedi o zamanlar. Fatih. Fatiha